ve meşaytanir racim bismillahirrahmanirrahim inel hamdulillahi nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amaline men yehtedihillahu fele mudilleh ve men yudlil fela ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu emma ba'd feinna estağal hadisi kitaballah fehayral hadi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ Ve külle muhtesetin bid'a Ve külle bid'atin zalâle Ve külle zalâletin finnâr Şeriatı ve Kur'an'ın nazil olduğu dili bilmeyen bir kişinin tevilde bulunamayacağı apaçık bir husustur. Yani Kur'an'ın nazil olduğu dil olan Arapçayı. Şayet bilgisizliğine bilgisiz olduğunu nasları anlamaya çeşitli ayet ve hadislerden hükümler çıkartmaya gücü yetmediğini bilmesine rağmen Allah'ın dini hakkında konuşacak olursa böyle birisi kesinlikle Allah'ın dinine bilgisizce dalmış ve bilmediği konularda Allah hakkında söz söylemiş, Yüce Allah'ın dinini hafife almış olur. Yine apaçık olarak bilinir ki tevvilinde mazur görülebilecek kişi yaptığı ile Kur'an-ı Kerim'in dili olan Arapçanın elverişli olması bu tevilin icma vuku bulmuş, dolayısıyla da artık iştihat konularının ve anlaşılmasında hata ve tevilde bulunma ihtimalinin dışında kalmış konulardan olmaması gerekir. Yaptığı tevilde hata yapan böyle bir kimseye, önce delil belirtilerek hatasının gösterilmesi ve ona hakkın bildirilmesi gerekir. Şayet apaçık ve belirgin, tartışmaya ihtimal vermeyen bir şekilde delil ortaya konulacak ve buna rağmen o yine bu şekilde inanışa devam edecek olursa, Yüce Allah'ın kendisine iman etmeyi, farz kıldığı bir şeyi inkar etmiş olacağından o kafir ve müşrik olur. İnsanların ulul emrin yani idarecinin kanun çıkarmak, insanların siyasi, iktizadi ve sosyal hayatlarının bazı yönlerini düzenleyecek bir takım düzenlemelerde bulunmak yetkisine sahip oldukları şeklindeki itikadı, Kur'an-ı Kerim'den ve sünnet-i seniyyeden bir takım naslara dayalıdır. Aslında böyle bir itikada sahip olmanın küfür ve şirk şüphesi taşıması söz konusu değildir. Aksine böyle bir itikat asıl itibariyle haktır ve doğrudur. Yüce Allah'ın İslam ümmetine bir takım umumi şer'i maksatları gerçekleştirmeyi emretmiş olduğuna dair delilleri daha önceden sunmuş idik. Bu maksatlardan birisi de insanların kanlarını, bedenlerini, mallarını, ırzlarını korumaktır. Bunu trafik kanunları örneğinden hatırlarsınız bu bahsi. Bu konuda bunu düzenlemek ve gerçekleştirmek için ümmete ictihad etmek yetkisini vermiştir. Diğer taraftan bu konuda ullem ve itaat etmenin gereğini belirten naslar da vardır. O bakımdan yanlışlık buradan kaynaklanmıyor. Bu konudaki yanlışlığın nedeni insanların ululemrin bu konudaki yetkinlerinin sınırlarını yine onların Allah'ın şeriatına göre ululemri sıfatına layık olan kimselerin gerçek niteliklerini bilmeyişleridir. İnsanların bu konulardaki bilgisizlikleri gerçekte ulul emr olmadıkları halde öyle zannettikleri kimselere itaat edip kanun çıkarmak, düzenlemelerde bulunmak hakkına sahip olduklarına inandıkları alanlarda onlara boyun eğmeye neden olmuş ve bu sonucu doğurmuştur. Oysa aynı zamanda kanun, karar ve tüzük şeklinde çıkartılmakta olan bu emirlerin büyük bir çoğunluğu Yüce Allah'ın ulul emr için mübah gördüğü sınırların dışında cereyan etmektedir. Cahil bir kimsenin cehaleti dolayısıyla ne kafir, ne fasık ne asi olamayacağına dair deliller defalarca işlendi belki. kendisini yüce Allah'ın dinine davet etmeye adamış bir kimseye düşen şey insanlara Allah'ın şeriatını gerçek yüzüyle açıklamak ve yüce Allah'ın kitabından ve resulünün sünnetinden deliller getirerek onlara Allah'ın helal, haram, mübah kıldığı şeyleri yüce Allah'ın bizim için bağlayıcı olarak indirmiş olduğu şer'i hükümleri ne ullemre ne de başkanlarına hükümleri değiştirmek ya da onlarda değişiklik yapmak yetkisini vermediğini, Allah'ın Ullemre, kanun, karar ve tüzüklerde düzenleme yetkisini mübah olarak tanımış olduğu sınırları, açıklamaları, ayrıca kendisine Allah'ın itaati söz konusu olan konularda itaat etmemiz gereken Ullemre'nin kimre olabileceği ve bunlarda hangi şartların bulunması gerektiğini ve bu bilgisi insanlara açıklamaları gerekir. Yani e, Ullemre'nin bir takım kanunlar koyma yetkisi vardır. Ama bunların hangi sınırlarda olduğunu, ondan önce ulul emr sıfatını taşıyan, yani Müslümanların itaat etmesi gereken ulul emr kimdir? Allah'a ve Rasulüne uyan ulul emrdir. Bizden olan Allah'ın ve Rasulünün hükümlerine uyan kimseler ulul emrdir. Bunun dışındakileri değil. İnsanlar bundan önce ve kendilerine delil belirtilmedikçe Bilgisizlikleri dolayısıyla, cehaletleri dolayısıyla mazurdurlar. Bu durumda olanlar Müslümandırlar, asi değildirler, fasık değildirler. Yüce Allah'ın gerçek emrinin ne olduğunu bilerek Allah'a isyanı emreden bir kimseyi Allah'ı bırakıp Rab, Rab edindiğini, şer'i delille tespit etmiş olduğumuz muayyen kişiler, belirli bir takım kişiler ise bu genel hükmün dışındadır. Yani biz burada genel hükümden bahsederken, bir takım muayyen şahslar da vardır ki o e, ullemri veyahut da e, yöneticisini, idarecisini veya e, itaat ettiği şahsı veya kanunu ne yapmıştır? Rab edinmiştir. E, herhangi bir engeli tekfirinde engel oluşturabilecek manelarda ortadan kalkmıştır. Onun için muayyen e, hükmü sabit olmuştur. Bunlar bundan müstesna. Burada genel olarak Müslim sahihinde Ümmü Seleme radiyallahu anhadan Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Sizin başınıza bir takım emirler, yöneticiler gelecektir. Onların yaptıklarından kimisini maruf, yani dine uygun olarak görecek, kimisini de münker olarak göreceksiniz. Bu münkerleri kerih gören onlardan beridir, uzaktır. Onların bu münkerlerini çirkin gören onlardan beridir, uzaktır. Onu inkar eden, reddeden kurtulur. Fakat razı olup uyana, tabi olana gelince onun için ne beri olmak ne de kurtulmak söz konusu değildir. Razı olup uyan, kurtulamıyor. Gerçek şu ki, ulül emrin kutsallığının veya onların masum olduklarının ya da verdikleri emirlerin Yüce emri ayarında olduğunun zannedilmesi ya da Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığında haram kılmak yetkilerine sahip olduklarının kabul edilmesi gibi bütün durumların varlığı, Müslümanların büyük çoğunluğu arasında söz konusu değildir. Vaka da bize şunu göstermektedir. Yüce Allah'ın emrinin bilindiği ve gizli olmadığı yerlerde, farklı görüşlere yer olmayan konularda avamdan kimselerin, Yüce Allah'ın emrinin hak olduğu ve ona uyulması gerektiği konusunda şüpheleri yoktur. Bunlar kim ne derse desin ve otoritesi ne olursa olsun, Söylediklerinin ve yaptığı yasamaların Allah'ın hükmünü kaldırmayacağına inanırlar. Yine Müslümanların çoğunluğu kesin olarak inanırlar ki şarap haramdır ve onu içen günahkardır. Uzun seneler boyunca İslam ülkesinde otoriteyi ellerinde bulunduranların içki içeni herhangi bir şekilde cezalandırmamalarına rağmen bu böyledir. Müslümanların büyük çoğunluğu yaygınlık kazanmış ve açıklan açığa yapılmasına yöneticilerin bu suçu işleyene ceza uygulamamalarına rağmen zinanın haram olduğunda. Şüphe etmezler. Yine Müslümanların büyük çoğunluğu teferruatına dair hükümlerini bir bilmeseler bile faizi alanında vereninde günahkar olduğuna inanmaya devam ediyorlar. Yürürlükteki kanunların onu mübah görmesine ve cezalandırmamasına rağmen durum böyledir. Bunun örnekleri pek çoktur. Hatta şunu da diyebiliriz. Bu gibi büyük günahları ceza görmeyeceklerinden kendilerini emniyette hissettikleri için açıktan aça işleyen kimseler bile bu yaptıklarının Allah'ın katında haram olduğunu bilirler ve en ufak bir şüpheleri de yoktur. Yöneticilerin bu konuda Yüce Allah'ın hükmünü kendilerine uygulamayışlarının bu işlerini helal kılamayacağını da bilirler. Yani e, devlet zinadan dolayı ceza uygulamadı diye kimse zinanın helal olduğuna itikat etmez. Veya şarabı yasaklamadı bilakis kendi eliyle dağıtıyor diye bunların helal olduğuna diye itikat etmez. Bilmiyorum etrafında gördünüz mü böyle bir şey. Helal olduğuna ithat etmezler. Yani devlet içkiyi dağıtıyor. tekel el diye bir şirket koymuş. E, demek ki devlet uygun gördüğüne göre helaldir demiyor. İçki içenler bile demiyor bunu. Yüce Allah'ın şeriatının hükmüne başvurmak ve anlaşmazlıklarda Allah'a ve Resulüne gitmek gereğine dair söylediklerimizde de durum aynı şekildedir. Bir kimsenin bu konuda inkarcı olarak değerlendirilebilmesi için İslam şeriatından genelliğiyle yüz çevirmiş olduğunu ilan etmesi yahut da anlaşmazlık konusuna dair Yüce Allah'ın hükmünü bilerek onun aksini helal kabul etmesi gerekir. Genel olarak Allah'ın şeriatına iman eden fakat bu şeriatın ihtiva ettiği çeşitli hükümleri bilmeyen bir kimse eğer anlaşmazlık konusunda bilgisizliği cehaleti duayısıyla Yüce Allah'ın herhangi bir hükmü olmadığına inanıyor ya da yürürlükteki kanunun anlaşmazlığa esas teşkil eden bu konuda Allah'ın şeriatına uygun olduğuna inanıyorsa ya da bu konuda Ullemre itaat edilmesi gerektiğine inanıyorsa, Yüce Allah'ın kitabından, Resulü'nün sünnetinden sunmuş olduğumuz deliller gereğince, böyle bir kimse bilgisizliği dolayısıyla mazurdur. Kafir de değildir, fasık da değildir, asi de değildir. Cahil bir kimse bilgisizliği dolayısıyla mazurdur. Hata edip yanılan kimsenin üzerinden de hatasının hükmü kaldırılmıştır. Kendisini İslam'a davet etmeye, Yüce Allah'ın şeriatının üstünlüğünü gerçekleştirmeye ve Yüce Allah'ın indirdikleriyle hükmedilmeye adamış bir kimseye düşen görev, insanlara Allah'ın emrinin gerçek şeklini tebliğ etmesi, onlara Allah'ın şeriatını, inanılması ve uygulanması gereken Allah'ın hükmünü açıklaması, bu söylediklerini Kur'an'dan ve sünnetten delillerini belirterek belgelendirmesi gerekir. Bu gerçekleşmeden ise insanlar bilgisizlikler dolayısıyla mazurdurlar. Müslümandırlar, akidelerinde herhangi bir bozukluğun varlığı söz konusu değildir. Bir kimseye delil açıklandıktan sonra şer'i bir belge ve delil ile onun şer'i hükmü bilmiş olduğu sabit olan bir kimsenin Allah'ın hükmünden yüz çevirdiği ortaya çıkarsa bizzat o ve yalnız başına o kafir, fasık ve müşrik olur. Yüce Allah'ın hükmünü kabul edip de ona karşı çıkmayan bir kimse ise Allah'ın şeriatıyla hüküm vermiş olur. Bu kişi artık bundan sonra Allah'ın şeriatının hilafına amel etmekten öteye gitmeyecek olursa böyle bir kişi bundan önce açıklamış ve etraflı bir şekilde anlattığımız üzere fasık ve asi olur. İkrah yani zorlanmaya gelince, mükrehin e, yani zorlama altında kalan hükmüne gelince e, bu da tabii açıklanması gerekli bir husus. Çünkü bu da sözle davranışlar hakkında hüküm verme konusunda esas alınacak usullerden birisi. Bu usule, bu esasa küfrün anlamını tarif etmiş olduğumuz sırada denmiş ve şöyle demiştik. Küfür sözünü söyleyen bir kimse eğer bu sözü ikrah altında kalarak söylemiş ise o kafir kabul edilmez ve irtidad ettiğine de hüküm verilmez. Yani bir zorlama altında küfür sözünü söylemişse o ne kafirdir ne mürtettir. Yine herhangi bir kimse yapılması halinde yapan kişiden imanı kaldıran bir işi ikrah altında kalarak yapmış ise onun da küfrüne ve irtidanına hüküm verilmez. Bu esas gereğince bizler kendisine ulaşmış bulunan Allah'ın şeriatının dışında herhangi bir şeriatın hükmüne başvurmayı açık açık söyleyen bir kimse de hürriyet ve seçme özgürlüğünün bulunmasında şart koşmuş idik. İslam şeriatında kendisine dayanılarak hükümler konulmuş... Temel noktalardan birisi olan bu önemli esası açıklık getirmek için yeniden Nahil suresinde yer alan ayet-i kerimeyi söz konusu ediyoruz. Yani 106. ayet. Kalbi iman üzere sabit ve bununla müsterih olduğu halde zorlama ve ikraha uğratılanlar müstesna olmak üzere. Kim imanından sonra Allah'ı tanımaz, kalbini inkara açarsa Allah'ın gazabı onların üzerinedir. Onlar için de en büyük bir azap vardır. Nas? İkrah altında kalarak kendisinden küfür sadırı olan kafir hükmünün verilemeyeceği konusunda apaçıktır. Öyle ki eğer bu kişi ikrah altında kalmamış olsaydı, söylemiş olduğu bu söz ya da yaptığı davranışlarla kafir ve mürted olarak kabul edilecektir. Bu nas geneldir, mutlaktır ve Müslümandan iman sıfatını gideren tüm söz ve davranışları kapsayıcıdır. Ebu Abdullah Muhammed bin Ahmet el-Ensari el-Kurtubi, el-Camili Ahkamil Kur'an adlı tefsirinde şöyle der... Bu ayet Ammar bin Yasir hakkında nazil olmuştur. İbn Abbas radiyallahu anhuma bununla ilgili olarak şöyle der. Müşrikler Ammar'ı, babasını, annesi Sümeyye'yi, Suheybi, Bilali, Habbabı ve Salim'i yakaladılar. Sümeyye iki deveye bağlandı ve onun kadınlık organına bir harbe saplandı. Ona sen erkekler için Müslüman oldun denildi. Daha sonra o da, kocası Yasir de şehit edildi. İslam tarihinde ilk şehit bunların ikisidir. Ammar'a gelince o müşriklere... Diliyle istedikleri ikrah altında kalarak söyledi onların istediklerini. Ammar bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a arz edince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona kalbinin ne halde buluyorsun diye sordu. O da iman ile ve rahat demesi üzerine Resulullah Sallallahu Aleyhisselatü ve Vesselam ona şöyle dedi. Tekrar aynı şeyi yaparlarsa sen de aynı şeyi yap. Yine Kurtubi şunu rivayet eder. Müseylemenin casusları Resulullah Sallallahu Aleyhisselatü ve Vesselam'ın asabından iki kişiyi yakalayarak onları Müseyleme'ye götürdüler. Müselime onlardan birisine "Sen Muhammed'in Allah'ın Resul olduğuna şahitlik ediyor musun?" diye sorunca evet diye cevap alır. Bu sefer Müselime "Peki benim Allah'ın Resul olduğuma şahitlik ediyor musun?" diye sormuş. Aynı kişi evet demiş ve onu serbest bırakmıştı. Bu sefer Müselime diğerine "Muhammed'in Allah'ın Resul olduğuna şahitlik ediyor musun?" diye sorunca o evet diye cevap verdi. Müselime ona "Peki benim Allah'ın Resul olduğuna şahitlik ediyor musun?" deyince bu kişi "Ben sağırım, duymuyorum." diye cevap verdi. Müselime onu iler alıp boynunu vurdurdu. İlk kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna varıp helak olun deyince Rasul sallallahu aleyhi seni helak eden nedir diye sordu. Sahabi olayı anlattı. Bu sefer Allah Resulü sallallahu ona şunları söyledi. Arkadaşın sağlam olan yolu seçti. Bir başka rivayete göre de şunları söylemiştir. Arkadaşın iman üzere gitti ve iman üzerinde devam etti. Sana gelince sen ruhsatı seçtin ve şu anda sen neysen o durumdasın. Adam şöyle dedi. Ben senin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ediyorum. Peygamber sayesinde ona şöyle dedi: "Sen üzerinde olduğun şey üzerinesin." Kurtubi şöyle devam eder. Yüce Allah'ın, yüce Allah şeriatın aslı olmasına rağmen ikrah halinde kendisine kafir olmasına müsaade ettiğine ve bundan dolayı kişiyi sorumlu tutmadığını belirttiğine göre alimler şeriatın diğer bütün fer'i konularında bu esasa bağlamışlardır. Dolayısıyla bu fer'i konularda da ikrah olacak olursa ikrah altında kalan kişi sorumlu tutulmaz ve ona herhangi bir hüküm tereddüt etmez. Alimlerden bazıları bu konuda ruhsatın yalnızca sözlerde olduğunu, davranışlarda, amellerde ruhsat bulunmadığını söylemişlerdir. Mesela Allah'tan başkasına secde etmek, kıbleden başka tarafa dönüp namaz kılmak, bir Müslümanı öldürmek ya da vurmak veyahut onun malını yemek, zina etmek, şarap içmek, faiz yemek gibi davranışlarda zorlama olsa bile ruhsat yoktur derken, aralarında Ömer bin Hattab'ın, Mekhul'ün, Malik'in ve Iraklılardan bir grubun da bulunduğu bazı alimler, İkrahın ister davranışlarda ister sözlerde olsun içinde imanı gizlemiş olması halinde durumu değiştirmediğini söylemişlerdir. Daha sonra Kurtubi şöyle der. Alimler etmek üzere ikrah edilen ve küfre değil de ölümü tercih eden kimsenin yüce Allah'ın katında ruhsatı seçen kimseden daha büyük bir ecre nail olacağını da icma etmişlerdir. Fakat küfrün dışında helal olmayan herhangi bir işi yapmaya zorlanan kimsenin hükmü hakkında ihtilaf etmişlerdir. Malik'in arkadaşları bu konuda sıkıntıya tahammül ederek öldürülmeyi ya da dövülmeyi tercih etmek Allah'ın yanında ruhsatla amel etmekten daha üstündür demişlerdir. İbn-i Sahnun ise Iraklılardan şu görüş aktarır. Herhangi bir kimse ölüm bir organın kesilmesi yahut da telef olmasına neden teşkil edecek şekilde vurmaktan korkulmaz halinde bu kişi şarap içmek, domuz eti yemek gibi zorlandığı herhangi bir davranışı yapabilir. Şayet öldürülünceye kadar bunları yapmayacak olursa bizler onun günahkar olmasından korkarız. Çünkü böyle bir kimse mustar yani haram işlemediği takdirde ölme ihtimali yüksek olan hükmündedir. Habbab bin Eret radiyallahu anh şöyle der. Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'nin gölgesinde elbisesini yastık gibi yapıp ona yaslanmış olduğu sırada ona şikayette bulunarak şöyle dedik. Bizim için yardım istemeyecek misin? Bizim için dua etmeyecek misin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden öncekilerden adam yakalanır, yerde ona bir çukur kazılır, sonra bu çukura atılır, diğer taraftan testere getirilir, tepesine konulur, ikiye bölünür, arkasından demir taraklarla etleri kemiklerinden ayrılır. Buna rağmen bu onu dininden alıkoymazdı. Allah'a yemin ediyorum ki Allah bu işi tamamlayacaktır. Öyle ki suvari San'a'dan Hadramut'a kadar yoluna gidecek ve kalbinde Allah'tan ve kurdun koyunlarına saldırmasından başka hiçbir korku taşımayacaktır. Fakat sizler acele ediyorsunuz. Kurtobi bu rivayetle ilgili şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in geçmiş ümmetleri bu şekildeki vasfedişi onları meth etmek, övmek yoluyladır. Onların Allah yolunda hoşa gitmeyen davranışlara sabrettiklerini, onların zahiren küfre saparak azabı kendilerinden sağmak için imanlarını gizlemediklerini övüyor. Bu hadis ruhsatı kullanmaya, dövülmeyi, öldürmeyi ve hakarete uğratılmayı tercih edenler için iyi bir delildir. Yine şöyle diyor. Alimler, başkasını öldürmeye zorlanan kimsenin onu öldürmeye teşebbüs etmesinin caiz olmadığı, onu dövmek ya da başka bir yolla yapılması haram olan bir davranışın ona karşı yapılamayacağını icma halinde belirttikleri gibi yine bu konuda başına gelen sıkıntılara sabredip tahammül etmesi gerektiğine de icma etmişlerdir. Başkasını feda etmek suretiyle kendisini kurtarmanın helal olamayacağı belirtilmiş ve dünyada ve ahirette yüce Allah'tan afiyet dilemesi gerektiğini söylemişlerdir. Alimler ikran sınırları konusunda ihtilaf etmişlerdir. Ömer bin el Hattab radıyallahu anh şöyle dedir rivayet edilir. Sen birisini korkutup ya da bağlayıp yahut da dövdüğün takdirde o kimse için güvenliğin, emniyetin varlığı söz konusu değildir. İbn da şöyle şöyledir. Beni iki kamçı yemekten kurtaracak söylemeyeceğim hiçbir söz yoktur. Yani iki kamçı yememek için söylemeyeceğim hiçbir söz yoktur. Hazreti Hasan'da şöyledir. Takiyye kıyamet gününe kadar mümin için caizdir. Ancak Şani Yüce Allah öldürmek konusunda takıyeyi meşru kılmamıştır. Yani başka birisini öldürmek konusunda takiyi olarak başka birisini öldüremez. Nihai şöyle der. Birisini tutup bağlamak ikrahtır. Hapsetmek ikrahtır. İmam Malik'in sözü de bu olmakla beraber o şunu da ekler. Korkutucu özelliğe sahip tehditte ikrahtır. Tehdit bile ikrahtır. Malik ve arkadaşlarına göre dayak ve hapis konusunda belirli bir sürenin varlığı söz konusu değildir. Yani ne kadar dayak veya kaç gün hapis, ne kadar sene hapis böyle bir sınır söz konusu değildir. Acı veren her bir dövmek ve ikrah altında bulunanı sıkıntıya sokacak her türlü hapis bu özelliğe sahip olunca dayak ve hapis özelini taşır. Malik'in görüşüne göre bir kimse herhangi bir tehdit, hapis ya da dayak ile yemin etmeye zorlanacak olursa istenen bu yemini yapar ve bu yemininde durmaması halinde onun için yemini bozmuş olması, kefaret vermesi söz konusu değildir. Aynı şekilde Şafi, Ahmet, Ebu Sevr ve alimlerin pek çoğu da bu görüştedirler. Gerçekten de Kur'an ve sünnetin nasları mutlak, umumi ve kapsayıcı olarak gelmiş ve bu konuda bütün şeriatın ...geneli için umun bir esas ortaya konulmuştur. Ki bu esasa göre mükre yani ikrah altındaki kişi için günahın varlığı söz konusu değildir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Enam 119'da. O size kendisine kat'i surette mustar ve muhtaç bulunduklarınız müstesna olmak üzere haram kıldığını ayrı ayrı bildirmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır. Hata, unutmak ve yapmaya zorlandıkları şeylerin günahları ümmetime bağışlanmıştır. Yapmaya zorlandıklar yani zorlama altında yaptıkları demek. Kabul edilmiş naslardan birisi, esaslardan birisi de şudur. Umumi bir nas yani genel bir nas onun dışında bazı hükümlerin istisna edildiğine dair nas ya da icma bulunmadığı sürece umumi olarak kabul edilir. Mesela Nahil 106'da ne vardı? İkrah altındaki diyor değil mi? Zorlanan müstesna diyor. Bak zorlama genel bir ifade. Birisi der ki işte kardeşim buradaki ikrah ancak dil ile olur. Yani dil ile takıya yapabilirsin, amelle yapamazsın. Öbürü der amelle yapabilirsin. Yok ikrah şöyle olur, yok ikrah böyle olur gibi yorumların hepsi nedir? Bu umuma getirilen tahsislerdir. Genel ifadeye bir takım tahsislerdir. Bu tahsis ancak Allah resulinden gelirse kabul edilir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam burada ikran sınırını belirtmemiş. Takıyan sınırını belirtmemiş. Bu şekilde. kabul edilmiş esistlerden birisi umumi bir nas onun dışında bazı hükümlerin istisna edildiğine dair nas ya da icma bulması sürece umumi yani genelliği üzerinde bırakılır. Buna göre şayet belirli bir amelin günahını ikrahın kaldırmayacağına dair nas ya da icma varsa başkasını öldürmek, ona ait saygı duyulması gereken bir yasayı çiğnemek yahut da belirli bir söz söylemek gibi o zaman bizler de bu görüşü kabul eder ve bunu söyleriz. Nas varsa. Bu konuda İmam Ebu Muhammed İbn Hazm şöyledir. İkrah iki kısımdır. En yani zorlama. Söz söylemek için yapılan ikrah, bir iş yapmak için yapılan ikrah, yani amel için. Söz söylemek için yapılan ikrahta herhangi bir şey gerekmez. İsterse onu söyleyen mükrehin bu sözleri küfür, başkasına zina iftirası, herhangi bir ikrarda bulunmak, nikah altında olduğunu söylemek, nikahlamak, talaktan vazgeçmek, ricat yani talaktan vazgeçmek e, talak, boşama, alışveriş, adak, yemin, azat etmek ve hibe, kitap ehli olan zımmiyi, yemin ve benzeri sözler söylemeye zorlamak gibi. Bunlar hep sözde olan ikrahlar. Çünkü ikrah altında bulunan bir kişi söylemeye zorlandığı konularda emredilen sözü tekrarlayıp taklit eden kişi durumundadır. Bu şekilde bir tekrardan dolayı da hiçbir şey tereddüt etmez ve bu konuda da ihtilaf yoktur. Zaten bu iki durum arasında ayrım gözeten kişinin sözleri arasında çelişki ortaya çıkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller ancak niyetlerledir. Her bir kişi içinde niyet ettiği şey vardır. Buna göre kim belirli bir sözü söylemeye zorlanırsa, o da isteyerek bu sözü söylemek için niyetle bulunmazsa, ona bu sözün gerektirdiği hüküm tereddüt etmez. Belirli bir işi, belirli bir ameli yapmak için ikraha gelince, bu da iki kısımdır. A- Zaruretin mübah kıldığı her şey, yemek, içmek gibi. Bu gibi şeyleri ikrah da mübah kılar çünkü ikrah bir zarurettir. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir şey için baskıya maruz kalan kimseye bundan dolayı herhangi bir şey tereddüt etmez. Çünkü o bu gibi durumlarda kendisi için mübah olan bir şeyi yapmıştır. İkinci tür zaruretin mübah kılmadığı şeydir. Başkasını öldürmek, yaralamak, dövmek, malını ifsad etmek gibi. İkrah bu gibi şeyleri mübah kılmaz. Bunlardan herhangi bir şeyi ikrah altında kaldığı için yapan bir kimseye kısas veya durumuna göre tazminatını ödemektir ettübeder. Birisi birisini tehdit etse şu camı kıracaksın, şu dükkanı yağmalayacaksın diye ölümle tehdit ederek bunu yapsa ne yapar? O kimse onu tazmin etmesi gerekir. Çünkü yapılmaz haram olan bir iş yapmış demektir. İkrahın ne olduğuna gelince lukata göre kendisine ikrah denilebilen, Hissen onun ikrah olduğu, zorlama olduğu anlaşılan her şey ikrahtır. Yaptığı tehdidi uygulayabileceğinden korkulan kişinin ölüm tehdidi, yine aynı şekilde böyle bir kimsenin dövme tehdidi yahut da hapis tehdidi ya da malını ifsad etmek tehdidi yahut da kendisinden başka bir Müslüman kişiyi öldüreceğine, döveceğine, hapsedeceğine ya da malını ifsad edeceğine dair tehdit hep bu türdedir. Mesela çoluğunu çocuğunu kaçırıp, kaçırmakla tehdit etmek gibi. Başkasına dair tehditlerin de bu şekilde olması Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisinden dolayıdır. Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Ona zulmetmez ve onu teslim etmez. Onu kafire teslim etmez. Yüce Allah da şöyle buyurmuştur. O size kendisine katil surette mustar ve muhtaç bulunduklarınız müstesna olmak üzere neleri haram kıldığını ayrı ayrı bildirmiştir. Enam 119 Başka bir ayette şöyle buyurmaktadır. Kim son derece açlık halinde çaresiz kalırsa, günaha meyil maksadı olmaksızın haram etlerden yiyebilir. Maide 3. İkrah altında bulunan kişiye neden başkasını öldürmeyi, zinayı, yaralamayı, dövmeyi, malını ifsad etmeyi aynı delillerle mübah görmüyorsunuz diye sorulacak olursa cevabımız şudur. Çünkü nas kendisine gelecek herhangi bir zulmü, kendisine herhangi bir haksızlıkta bulunmamış başka bir kimseye zulmetmek suretiyle def etmeyi mübah kılmamaktadır. İkra altındaki kişi için gerekli olan zalimi def etmek yahut da öldürmektir. Çünkü yüce Allah şöyle buyurur. 1. Yani iyilik ve takva üzerinde yardımlaşın. Fakat günah ve düşmanlık, saldırganlık üzere yardımlaşmayın. Maide 2. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu buyruğu da aynı hususu ortaya koyar. Sizden kim herhangi bir münker, kötülük görecek olursa onu gücü yettiği takdirde eliyle değiştirsin. Yetmiyorsa diliyle değiştirsin. Yine buna gücü yetmiyorsa kalbiyle değiştirsin. Bu ise imanın en zayıf şeklidir. Ve bundan sonra imanın hiçbir izi yoktur. Buna göre sayı olarak şu sonuca varılır. Ne zaruret dolayısıyla ne de başka bir sebep dolayısıyla başkasına zulmetme konusunda en ufak bir şekilde bile yardımcı olmak mübah değildir. Bununla birlikte eğer münkeri değiştirmekten aciz ise eliyle ve diliyle değişiklik yapmamak konusunda ona alanı açmış ve serbest bırakmış, geriye sadece kaçınılmaz olarak kalbiyle o münkeri değiştirmesi ve sadece Yüce Allah'ın hükmüne sabredip tahammül etmesi kalmış bulunuyor. Nas açık olarak ikrahın kalbin niyetini değiştiremeyeceğini yani ruhun, nefsin rahatlıkla ikrah olunan bir şeyi kabul etmemesi gerektiğini ortaya koymuş bulunuyor. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur. Kalbi iman üzere sabit ve mutmain olduğu halde ikraha zorlamaya uğratılanlar müstesna olmak üzere. Böylelikle Nas kesin olarak kalpteki değişliğin ikrah olsa bile fark edilemeyeceğini ortaya koymaktadır. O halde ikrah kalbin imandan küfre doğru bir değişime kaymasını mübah kılmamaktadır. Yani burada sadece kalbi muhafaza etmek düşüyor. Bilinle söyleyeyim, kalbi muhafaza etmek. Evet, ikra aldım. Diyor. Kim imandan sonra Allah'ı tanımaz fakat küfret sine açarsa Allah'ın gazabı onların başınadır. Onlar için en büyük bir azap vardır. Nahil yüzalt Kalbin değişmesi ve sinenin küfre açılması ise ancak aziz ve celil olan Allah'ın bileceği ve yalnız O'nun mutlalliği olabileceği bir şeydir. Yani La ilahe illallah diyen bir insan eee kendisine tehdit olarak gördüğü bir şey karşısında e, görünüşte şirk olan bir şey yapıyor olsa bile biz onun kalbinde bu imanı muhafaza ettiğine ihtimal veririz. Çünkü diliyle la ilahe Allah diyor. İşte zahire göre hükmetmek bunu gerektirir. La ilahe illallah diyen birisi kalbiyle en azından buna karşı çıkıyor olmalı. Mesela e, aynı şekilde Peygamber Aleyhisselatü şurada geçen hadisini düşünün. Sizden bir münkeri gören eliyle değiştirsin onu diyor. Eliyle değiştiremiyor. Kal e, diliyle mani olsun diyor. Diliyle de değiştiremiyor. Bak onlara göre zahirdekiler gidiyor değil mi? Bir kalp kalıyor. E bu adamı, bak bu adam işte kötülüğü gördü. Eliyle de değiştirmedi. Diliyle de değiştirmedi. Bu adam kafirdir diyebilir mi kimse? Din ona önünü açmış bak. Kalbiyle buğz etsin diyor. İmanın en zayıfı bu. Artık buğz da etmezse o zaman tehlike işte. Evet. Bundan sonra herkes de kalbinden gerçekten neyi gizlediğini bilir. Ancak biz insanlar sadece zahire göre hükmümüzü verebiliriz. Başkasının kalbinde gerçekten neler bulunduğunu tespit etmeye imkanımız yoktur. O halde ikrah hali bulunduğu takdirde bize düşen, ikrah altında bulunanın söylemiş olduğu sözlere ve yaptıkları işlere şer'i bakımdan öngörülen günahın söz konusu olduğuna hüküm vermemektir. Tabi bu genel kaydeden müstesna olduğuna dair Nasya'da icma bulunan hususlar müstesnadır. İkrah altında bulunan kişinin içinde gizlediği ise şanı yüce Allah'a havale edilir. İkrahın sınır ve miktarını belirleyen bir naz da bize ulaşmış değildir. O bakımdan naz, lügatte ikrah adının verilebileceği davranışların geneline hamledilir. Yani bütün bu davranışları kapsadı kabul edilir. Kamusul Muhit müellifi şöyle der. Kamusul Muhit meşhur bir Arapça lügatı ıztırar, yani zaruret halinde olmak, bir şeye ihtiyaç duymak demektir. Birisini bir şeye muhtaç kılmak da onu o şeye muhtaç etmek ve ona ihtiyaç duyacak hale sokmak demektir. Birisini bir işe muhtaç etmek ise onu o işi yapmaya zorlamak, ikrah etmek demektir. Müncedatlı adlı sözlüğün yazarı da şöyle der. Filanı işe ikrah etmek demek, onu zorla o işi yapmaya mecbur etmek demektir. İşi kerih görmek demek ise onu beğenmemek demektir. Bir şeyden ikrah etmek, onu hoşa gitmeyecek halde bulmak veyahut da öyle saymak anlamındadır. Şimdi bundan önce sunmuş olduğumuz sahabe, tabi'in büyük dil ve din bilginlerinden yapmış olduğumuz iktibaslara uygun düşen bu sözlük tanımından hareketle haklı olarak şöyle diyebiliriz. Kişinin kendi canında ya da malında olsun yahut da kendisinden başka herhangi bir Müslümana olsun gelebilecek her türlü eziyetler eğer insanın tahammülünü zorluyor, ve insanın yapısı ondan hoşlanmıyor, tahammüle takat yetiremiyorsa, sözlük tanımı itibariyle bu hale ikrah ya da ıstırar, zaruret halinde bırakmak veya olmak hali ver, adı verilir. Bu durum ise kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Herkes Yüce Allah'ın kendisine ihsan etmiş olduğu kudrete, takate, kuvvete ve tahammül gücüne göre değişik noktalardan itibaren ikrah altında ve ıstırar altında olabilir. Aziz ve celil olan Allah ise gizliliklere muttali olanıdır her mahlukun kalbinden neyin geçtiğini gerçek şekliyle bilendir. Biz insanların ise ele alacakları, dışa yansıyan halden başkası olamaz. Buna göre cana ya da mala zarar ve eziyet verilmesinden korkmayı gerektirecek herhangi bir halin varlığı söz konusu olursa, yapabileceğimiz sadece Allah'ın şeriatının hükmünü kabul etmekten ve nasrın ya da icma'nın istisna etmiş olduğu durumlar hariç, ikrah altında kalınarak söylenen her bir sözden ya da yapılan hiçbir işten dolayı, Kimseyi sorumlu tutmamaktır. Bizler hiç şüphesiz bizi yaratan, bize şekil veren şan yüce Rabbimize döneceğiz. Hiçbir yalanın, hiçbir iddianın, malın, evladın fayda vermeyeceği bir günde onun huzunda duracağız. İşte böyle bir günde ancak Allah'a selim bir kalp ile varmış olanlar bunun faydasını görebileceklerdir. Allah Azze ve Celle bizleri sabırlı ve sebatlı olmaya, hak sözünü yükseltmek için çalışmaya, onu açık açık söylemeye, onu yeryüzünde hakim kılmaya, haksızlıkları gidermeye, azgınlıkları ve saldırganlıkları kaldırmaya teşvik etmiş. Bu uğurda çalışan kimselere en büyük ecri ve naim cennetlerinde de en yüksek dereceleri hazırlamıştır. Kurtubi'nin tefsirinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden etmiş olduğu hadis-i şerifi, geçmiş ümmetleri kendilerine isabet eden işkence ve cezalara karşı sabırlı olmaları ve sebat etmeleri dolayısıyla metettiği gibi, Kur'an-ı Kerim'in kendisi de bu konuda bize çok canlı örnekler vermiş, gerçekten doyurucu tablolar sunmuştur. Bu örnek ve tablolar, Allah'a iman ile mamur olmuş kalplerde iman heyecanını, kahramanlığı, sabrı, tahammülü ve fedakarlığı yeniden canlandırır. Diğer taraftan Yüce Allah bizlere sabır ve kendi ipine dört elle sarılmanın mukabilinde, İhsan edilecek olan sonucu belirttiği gibi fani dünyayı ahiretine ihlas ile feda eden bu ve bunu yalnızca Yüce Allah için yaparak ona itaat etmek emirlerine uymak onun önünde huşu ile eğilmek ve boyun bükmek kaderine razı olmak maksadıyla halisen teslim olan kişilerin örneklerini de vermiştir. Bu konuda Yüce Allah bizlere hakka yardımcı olmak ve Allah'ın kelimesini yükseltmek için şehrin en uzak yerinden koşarak gelen kimseye örnek vermiş ve şöyle buyurmuştur. Kim bu? Yes Habib-i Neccar. Yasin suresinde anlatılan Habib-i Neccar. Yasin suresi 20-24. ayetlerinde. Ne demiş bak. Ey kâmin bu elçilere uyun. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bana ne olmuş ki beni yaratana kulluk etmeyecekmişim? Halbuki hepiniz ona döndürüleceksiniz. Ondan başka ilahlar mı edineyim? O çok esirgeyici Allah eğer bana bir zarar dilerse onların tanrı diye ileri sürdüğünüz kimselerin şefaat bana hiçbir fayda vermez. Beni kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir sapkınlığın içine gömülmüş olurum. Daha sonra hak sözü ilan ederek sesini yükseltir. Yasin 25 Şüphesiz ben Rabbinize iman ettim. Gelin beni dinleyin. Allah'ın kelimesini yükseltmek uğrunda öldürülünce onun karşılığı bakın ne oluyor? Yasin 26-27 ayetleri. Ona cennete gir denilince keşke Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını kavmim bilseydi dedi. Keşke kavmim bilseydi. Yüce Allah bize bu konuda başka bir örnek daha veriyor. Bu Firavun ailesinden olup da imanını gizleyen bir mümindir. Bu mümin daha sonra hakkı savunmak ve Allah'ın kelamını yüceltmek masalıyla Musa Aleyhisselam'ın yardımcısı Destekçisi olmaya çalıştı. Bununla Allah'ın rızasını ümit ederek şöyle demişti. Mü'min suresi 28-29. ayetlerinde anlatılıyor. Siz bir adamı Rabbim Allah'tır diyor diye öldürecek misiniz? Halbuki o size Rabbinizden apaçık mucizeler getirmiştir. Eğer o yalancıysa yalan kendisi nedir? Eğer doğru söylüyor ise sizi tehdit ede geldiği azabın bir kısmı olsun gelir size çatar. Şüphesiz Allah haddi aşan yalancı kimseyi doğru yola eriştirmez. El kavmim! Bugün yeryüzüne hakim kimseler olarak hükümranlık sizindir. Fakat Allah'ın azabı bize gelip çatarsa kim bize yardım eder? Firavun şöyle seslendi. Ben size uygun gördüğümü gösteriyorum ve sizi ancak doğru yola götürüyorum. Bu o mümin kişinin kendi davasını olan imanını ve bu davayı tebliğ ve ilandaki ısrarını kendi kavmini Allah'ın dışında başkalarından korkmaktan sakınma arusunu artırmaktan gayrı bir işe yaramadı. Ve şöyle dedi. Yine Mümin Suresi 30 ile 45. ayetlerinde şöyle buyruluyor. Ey kavmim. Doğrusu ben sizin için Nuh kavminin, Ad'ın, Semud'un ve daha sonrakilerin hali gibi peygamberi yağmurlayan toplulukların başlarına gelen bir akibetten korkuyorum. Yoksa Allah kullarına bir zulüm dileyecek değildir. Ey kavmim, gerçekten ben size karşı o bağrışıp çarışma gününden endişe etmekteyim. O gün hesap yerini arkanızda bırakıp cehenneme döneceğiniz gündür. O gün size Allah'ın azabından hiçbir kurtarıcı yoktur. Allah kimi şaşırtırsa onun yolunu doğrultacak da yoktur. Nihayet Allah onların kurdukları tuzaklarının fenalıklarından bu mümin zatı korudu. Firavun'un kavmini ise kötü azap kuşatı verdi. TB 52.'de de şöyle buyurulur. De ki siz bizde iki güzelliğin gazilik ve zafer ya da şehitlikten birinden başkasını mı gözetiyorsunuz? Halbuki biz Allah'ın size ya kendi katından veyahut bizim elimizde bir azap getireceğini bekliyoruz. Haydi siz bizim akibetimizi gözetleye durun. Biz de sizinle beraber sizin akibetinizi bekliyoruz. Yüce Allah, ayetlerde dikkat ederseniz sabreden, salih amel işleyen kimseleri övmüş ve bu yol üzerinde dost durmak üzere bize rehberlik etmiştir. Bize şöyle yol gösteriyor. Ey iman edenler, sabır ile bir de namazla haktan yardımı isteyin. Şüphesiz ki Allah'ın yardımı sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülmüş olanlar için ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz iyice anlayamazsınız. Andolsun sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden yana eksiltme ile imtihan edeceğiz. Sabredenlere lütuf ve kerem müjdele ki, onlar kendilerine bir bela geldiği zaman, biz dünyada Allah'ın teslim olmuş kullarıyız ve biz ahirette de ancak O'na dönücüleriz diyenlerdir. Onlar yok mu? Rablerinden mağfiretler ve rahmet hep onların üzerinedir. Ve onlar doğru yola erdirilenlerin takendirdir. Bakara 153-157 Ali İmran 173'te, Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine düşmanlarınız olan insanlar size karşı ordu hazırladılar. O halde onlardan korkun dedi de, bu sözler onların imanını artırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Ali İmran'ın 146-147 ayetlerinde de, Nice peygamberler vardı ki, beraberinde birçok Allah yerleri bulunduğu halde savaştılar da, bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı Gevşeklik ve zaaf göstermediler Boyun eğmediler Allah sabredenleri sever Onların sözleri sadece şöyle demekten ibaretti Ey Rabbimiz günahlarımız ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla Ayaklarımızı yolunda sabit kıl Kafirler toplumuna karşı bizi muzaffer kıl Bakara 249'da da Nice az sayıda bir topluluk çok sayıdaki bir topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor Hadis-i şerifte ya marufu emreder münkerden nehyedersiniz yahut da yüce Allah kendi katından topunuzu kuşatacak umum bir azap gönderir. Hatta devamında ne diyor? İçinizdeki salihlerin duası da kabul edilmez olur. Allah Azze Celle Enfal 25'te şöyle buyurur. Bir de öyle bir fitneden sakınınız ki o içinizden yalnız zulmedenlere çatmaz. Hem bilin ki Allah hiç şüphesiz azabı çetin olandır. Yani bir azap gelir zaman sadece zulmedenleri götürmez. O zulme karşı çıkmayanları da Götürür. Gerçek şu ki hayatın sünnetleri yani sünnetullah dediğimiz veya adetullah dediğimiz şey kesin olarak bize şunu gösteriyor. Davetler ve ümmetlerin zafere ulaşıp yükselmesi Yüce Allah'ın kendi fazlu keremiyle ve rahmetiyle bu davetlere ve ümmetleri sadık, sabırlı davasından vazgeçmeyen, dünya hayatını ahiret için feda eden, her söz ve davranışında yalnızca Allah'ın rızasını gözeten, haklı söylemek ve işlemek konusunda kınayanın kınamasından, Dünyalıklarının gitmesinden yahut da makamlarının kaybolmasından korkmayan yiğit kimseler sayesinde olmuştur. TB111'de muhakkak Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır buyurur. ahsap 39'da da onlar ki Allah'ın gönderdiklerini tebliğ ederler ondan korkarlar Allah'tan başka hiçbir kimseden korkmazlar. Hesap görcü olarak Allah yeter. Şimdi Allah'ın yardımını isteyerek şöyle diyoruz. Açıklamış olduğumuz bilgisizlik, bu cehalet, hata, ikrah ya da ıstırar şeklindeki üç esas, İslam, alim ve fakihlerinin doğru üzerinde icma ettikleri esaslardandır. Bunların meşru oldukları ve dikkate almalarının gerektiği konusunda tek bir istisna yoktur. Bu esasları tarif etmekte veyahut bunlara tereddübeden etkilerin boyutlarıyla ilgi olarak bazı ihtilaflar mevcut ise de, bunlar her şeyden önce şer'i bir takım hükümler olup İslam şeriatının hükümlerini Kullara uygulamak üzere kaza makamını işgal eden kimselerin, yani kadıların bu hususlara, esaslara riayet etmesi ve bunların gereğini kendinden uygulaması gerekir. İsterse bizzat bu durumların doğasıyla herhangi bir olumsuz davranışta bulunan kişi kendisini savunmasın ve hatta şeran bunların kabul edilmiş olduğunu bilmesin ve bu asıllardan dolayı ortaya çıkan etkilerden habersiz ve bilgisiz olsun. Fark etmez. Bugünlük... Burada bırakalım. Allah Azze ve Celle izin verirse e, bu meseleler etrafında konumuz devam edecek. Şimdi biz bunları söylerken e, Hasan el Hudeybi'nin de dediği gibi e, faziletli olan nedir? Mücadele etmektir, sabretmektir, e, ikrah altında bile olsan, ölüm tehditle bile karşılaşsan Küfre razı olmamak dille bile, azalarla veya dille kesinlikle onu ifade etmemektir. Faziletli olan bu. Ama diğeri ruhsat. Biz fazileti tercih edebiliriz ama ruhsatla amel edeni tekfir edemeyiz. Söylemek istediğim şey sadece bu. Şimdi, e, ashab-ı uhdud kıssasını düşünecek olursak, e, belki daha önce de örnek verdik ama e, kıssa baya bir uzun aslında. Sadece... E, Almamız gereken hisselerden birine işaret ederek kapayalım konuyu. Oradaki genç kral olan babasına artık onun işi açığa çıktığı zaman tevhid daveti ortaya konduğu zaman kral ne yapıyor bunu öldürmek istiyor. Askerlerine emrediyor gidin bunu bir uçurumdan atın. Götürüyorlar askerler ve çocuk şöyle dua ediyor. Ya Rabbi bir şekilde bunların hakkından gelip beni kurtarıyor diyor. Ve bir zelzele oluyor. Askerler ölüyor. Çocuk yürüyerek kralın huzuruna geldi diyor. Ne oldu sana? İşte alemlerin Rabbi beni kurtardı diyor. Bunu denizde boğulmak üzere atmaları için gemiyle gönderiyor. Çocuk diyor ki ya Rabbi bir şekilde bunların hakkından gel diyor. Bunlardan beni kurtar diyor. Halbuki onlar ölürse şehit olacak o çocuk. İlkinde de şehit olacak, bunda da şehit olacak Diyor ki ya Rabbi beni bunlardan kurtar. Neden? Onun amaçladığı daha büyük bir hedef var. Düşünün şimdi. Sati bir mantıkla baktığın zaman şuna bak şehitlik istemiyor. Diyebilirsin. Ama o çocuğun hedeflediği bir şey var. Kralın huzuruna geliyor ne diyor? Baba diyor veya ey kral diyor. Ey melik neyse artık. Sen beni bu şekilde öldüremezsin. Ama beni nasıl öldüreceğini ben sana göstereyim öğreteyim. Büyük bir meydana bütün halkı topla. Zekaya bak, işte tebliğcinin, davetçinin e, bu şekilde kıvrak zekalı olması lazım, unsurları kullanması lazım. Topla meydana, al oku eline, beni hedef tahtasına dik, şu çocuğun Rabbinin adıyla diyerek at, beni ancak öyle öldürsün, başka türlü öldüremezsin diyor. Bakıyor ki kral hakikaten ne kadar denedilse olmuyor. Meydana da çektiği zaman oku bir atıyor, çocuğun şartına uymuyor bak, oku bir atıyor, oku hedefini bulunuyor bir türlü. Baba diyor, dediğimi yap başka türlü öldüremez. Bunun üzerine kral oku çekiyor ve çocuk orada ölüyor. Ama her taraftan şehadet sesleri yükseliyor. Biz bu çocuğun Rabbine iman ettik, biz bu çocuğun Rabbine iman ettik diye. İşte bak burada kuyular kazılması gündeme geliyor. Ateş kuyuları. Ve orada birer birer koyulara atılıyoruz. Yani kısa uzunca. Ama burada çıkaracağımız hislerden birisi bu. Davet yolunda kendimizi feda etmemiz. Ama feda ederken avanakça değil. Yani bizim amacımız ölmek değil. Yani ölüyüm de nasıl olsa, olsun ölüyüm değil. Köprüden atarak da ölebilirsin. Irak'ta gidip kendini patlatarak da ölebilirsin. Ama... Davetine en faydalı olan neyse o şekilde. Veya hapse girmek de değil. Hapse girmenin yolu çok basit. Birilerinin Rab'inini birilerine söv. Atarlar seni hapse. Veya bir şeyler yap git bir iki tane putkır sağda solda meydanda. Hapse atarlar. Çok kolay. Ama sana ne kazandıracak? Oraya girdiğin zaman ahmaklık etti mi diyecekler? Aa tevhidi bak e, isharetti etti mi diyecekler? Çünkü kalplerde Tevhidi yerleştirmediğin sürece orada meydanlarda putu kırmanın hiçbir anlamı yok. Düşünün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel'i Hazreti Ali'den önce göndermişti Yemen'e değil mi? Orada sen ehl kitap bir kavme gidiyorsun diyor. Onlara Allah'tan başka ilah olmadığını emret ilk olarak bunu öğret diyor. Bunu anladıkları zaman günde beş vakit namazın farkındığını zekatı orucu bunları beyan edersin diyor. Ali radıyallahu anh'ı ne için gönderiyor? Yerden yüksek ne kadar kabir varsa yerle bir et. Ve gördüğün ne kadar suret varsa temizle. Resim varsa, suret varsa yok et diyor. Şimdi düşünün, şu toplumda her tarafta suret var. Resimler, fotoğraflar, heykeller var. Daha geçen gün, e, cuma namazındayız. Adam şeye, e, çoluk çocuğunun resmini kıble istikametinde yere koydu. Yani kasıtlı olarak açarak koydu. Ve ona bakarak bir şeyler yapıyordu artık. Dua mı ediyordu, ne yapıyordu bilmiyorum. Şeyhinin resmini alıp bu şekilde rabıta edenler var. Sen bu halde görsen bu adamı, alsan, yırtsan elindeki resmi ne olur? Sadece kavga, buğuz, düşmanlık artar. Başka bir şey yaramaz. Ama önce kalbindeki o itikadı yıkarsan o resmi kendisi yırtacaktır. İşte bunları gözetmemiz lazım. Sen Meydanlarda bir put yıktığın zaman bir başkası onun yerine nasıl dikilecektir. Ama kalplerdekiler yıkılırsa o putları diken eller kendisi onları imha edecektir. Önemli olan bunu sağlayabilmek. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Bu konularla ilgili olarak e, sormak istediğiniz kafanıza takılan bir husus veya e, konu dışında da olabilir. E, kaydı bitirelim. Eğer Birincisi dersin başına ilk Arapçayı bilmeden hani şeye kalkışman diyor. Evet. Tevhid. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'den işte ona göre delil getiriyoruz ama Türkçesinden. Tabii Arapça bilmeyen bir kimsenin ha. bu şekilde delil getirmesi zaten kabul de görmez. Kabul görmüyor işte. O zaman biz bu işe hiç kalkmayacağız. Yani e, kabul görmezse yani anlatmakla mükellefsin de e, karşıdaki işte sen Arapça biliyorsun mu gibi diyerek e, bunları bahane ederse Orada haklılık bayı var. Bir. ikincisi de e, Devletin diyor Tağudit sistemlerine Uyan diyor. Ve hükmünü bilmeyen kişi Münker olmaz, Asya olmaz. Işte şey olmaz diyor. Kefir olmaz. Evet. Kefir olmaz diyor. Misal <gülüyor> Ali hiç buraya gelmedi. Yani hiçbir tarikata gitmedi. Sadece namazı biliyor, abdest biliyor. ne amel ediyor. Evet. Diğer sorumluluklarla yükümlü değil mi? Mesela ayette ben sizden işte şey aldım diye, ahit aldım diyor Cenab-ı Şimdi esasında e, bu sorunun burada gündeme gelmesinin sebebi e, bizim sohbetlerimiz aşama aşamadır. Siz tabii son zamanlarında geldiğiniz için biraz da meselelerin bu konular üzerinde toplandığına rastladığınız için e, bu soru o yüzden gündeme geliyor. Bir kere e, insanlar e, kulluğu üç aşamada ele alma, almamız lazım, insanın kulluğunu. Birincisi fıtratta kulluk. ikincisi imanda kulluk. Üçüncüsü tevhidde kulluk. Şimdi e, her insan doğduğu andan itibaren asgari bir takım mesuliyetleri var. Bu da e, Araf suresi 172-173. ayetlerinde bahsedin Bu ahit meselesidir. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye ahit aldık diyor. Biz şimdi o anı hatırlıyor muyuz? Hatırlamıyoruz. Ama Allah Azze ve Celle insanları yaratırken hadis beyan ediyor ya bunu insanları fıtrat üzere yaratır, İslam fıtrat üzerine yaratır diyor. Sonradan onu e, annesi babası ya e, Yahudileştirir ya Hristiyanlaştırır ya mecusileştirir diyor. Ya da Müslümanlaştırır demiyor bak. Çünkü Müslümanlaşmakla fıtrat bozulmaz, birtakiz fıtrat korunmuş olur. Fıtrat korunmuş olsa zaten Müslüman olacak. Ancak fıtratın bozulması sebebiyle başka dinlere meyleder insan. Mesela bu fıtratın bozulması insan fıtri olarak aklıyla yalanın çirkinliğini, hırsızlığın kötülüğünü, başkasının hakkına tecavüz etmenin çirkinliğini aklıyla bilebilir. Bunun için Allah Azze ve Celle'nin aldığı ahit bunları ilgilendiriyor. Bunun için vahiy gerekmiyor. Yalanın çirkinliğini anlatmak için vahiy şart değil. Ne için vahiy şart? Allah'ı tanımak. Ahiret günü on, kayıpla ilgili bilgiler için peygamberlerle mesela e, gelen tebliğ nedir? Kaybi meselelerdir umumiyette değil mi? Mesela peygamber ne diyor? İşte komşulara iyi davranmaktan bahsediyor. sıla Rahim, akrabalık bağlarını gözetmekten bahsediyor. İyi de bunlar zaten insanlar fıtratına bilen şeyler. Neden peygamberler bunları da emrediyor? Peygamberlerin davetinin fıtrata ne kadar uygun olduğunu ifade ettiği için. Ama bununla beraber... Galipten de haber veriyor peygamber. İşte peygambere iman eden de etmeyen burada ayrılıyor. Şimdi adam geliyor sözde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettiğini söylüyor. Ama hadisleri akli olarak değerlendiriyor. Mesela sizden birinin kabına sinek düştüğü zaman onu tamamen daldırsın. Çünkü onun bir kanında zehir bir kanında panzehir vardır ve sinek on zehirli olan kanadı üzerine düşer diyor. Adamlar bunu Mutez Fırkası yıllarca aklıyla el almış ve reddetmiştir öyle şey olur mu diyerek. Reddetmişlerdir. Ama işte komşuluk hakkı şu bu gibi meselelerde kabul ettiler değil mi? Burada niye kabul etmiyor? Çünkü aslında o iman etmemiş. Şartlı iman etmiş. Peygamber vahyin tebliğcisidir. Akıl burada peygamberin tebliğiyle karşılaşınca bak imanda kulluk. Nerede gündeme geliyor bak vahye teslim olmakla gündeme geliyor. Bak bu adam hadis kendisine ulaşmış iman etmiyor. Ne diyor? Öyle şey olmaz diyor. Gün geliyor, bilim açıklıyor peygamber Resul Resulam'ın dediği gibi olduğunu bu meselelerin. Bu sefer iman etmeye başlıyor. Bu peygambere iman etmiyor. Bu akla ve bilme iman etmiş oluyor. Şimdi ister Hristiyanlar mesela yarısına inanıp, yarısına inanmadığı gibi günümüzde de insanların çoğu Ha, burada demek istediğimi anladın değil mi? Allah Azze ve Celle'nin ahit aldığı konu, işte bu vahyin gerektirmediği konular, kişinin aklıyla bulması gereken konular ve aklıyla Allah'ın varlığını bulabilir, her insan bulabilir. Ateistler bile bulabilir. Aa, buna Allah demez, başka bir şey der, dua gücü der, tabiat güçleri ama ilahi kudretin varlığını kimse inkar edemez, hiçbir fıtrat inkar edemez. Allah bu fıtrat üzere yarattığını bir ayırtıyor. Böyle olduktan sonra şimdi imanda kulluk gündeme geliyor. İmanda kulluk işte az önce örneğini verdiğimiz gibi teslimiyeti gerektiriyor. Kur'an'ın verdiği habere, peygamberin verdiği habere teslim olmayı gerektiriyor. Tevhidle kulluk nasıl gerçekleşiyor? İman etmekle bak insan paçayı kurtarmıyor. Mesela bak kaybı Allah bilir diyorsun iman ediyoruz. Bu iman. Ama kaybı Allah bilir sadece iman seviyesi bir zemin. Allah'tan başka kimse bilmez işte tevhid boyutu. Allah'ı birlemek emrediliyor. Bunları bu şekilde bina etmek lazım. Bunlar tabi detaylı meseleler. Burada sadece yüzeysel olarak şey yapıyoruz. Tekrar dönüşünü yaparız o konular inşallah. İşte bunlar e, henüz imanın gerçekleşmedi kimseler. Yes, İman da kulluk. Yani He. Deyemiyor. Yani o zaman belki bir şey diyemeyebilirsin yani. Hadis Tabii. Belki İlk önce onun da... onun peygamberden olduğunu ispatlaman, peygamber bundan da önce peygambere teslim olması gerektiğini ispatlamak gerekiyor, anlatmak yani, gerekiyor. O adam onu bilmiyor ya. Ayakabı diyor pislik diyor. Böyle hadis var, uydurma cevzi. Doğru biri yalan söylemiştir, biri uydurmuştur ya, bozmuştur hadislere diyor. İşte onu ispat etmek lazım. O adam hadisi inkar etmiyor aslında. Ya. O peygambere aidiyetini inkar ediyor. Aynı adam Kur'an-ı Kerim'i öğretmekten zaman onu da inkar ediyor. Kur'an'ın Türkçesine, inanma. Türkçesine inanmamakta şüphelerini dile getirebilir. Yani Kur'an'ın Türkçesine de inanmıyor. İşte şüphelerini dile getirebilir. Niye? Çünkü e, tercümelerde e, bu tür şeyleri yapıyorlar, yapmıyorlar mı? Ama şunu net olarak ifade edebilirsiniz. Hangi tercüme olursa olsun. Hangi tercüme olursa olsun. İsterse Yaşar Nuri'nin tercümesi olsun. E, Meseleler aşağı yukarı aynı şeyde tercüme Sadece biri vurguyu başka bir yerde vermiştir. Başka bir yerde vermiştir. Bu farklılıklar vardır. Bir iki kelime e, mütedavil anlamlarını e, vermiş olabilirler. Ama içerik olarak çok farklılık bulamaz. Zaten Tevhidi ama. meselelerde çok farklılık Bunu bulamaz. yani. Hangi Kuran-ı Kerim tercüme hep aynıdır. Zaten bozulma bilmem olsa... Kur'an-ı Kerim Yani, yani burada bunu söyleyene ne deriz? Kardeşim bütün Kur'an meallerini çıkaralım. Sen getir, ben de getireyim. Bütün mealleri getirelim. Bu ayetleri hangisi birbirine muhalif tercüme etmiş? Onu yani bu kadar bir insan aynı ayeti aynı şekilde tahrif etmek için birleşemeyeceklerine göre bak o adam şüphesi burada zahil olur Gerçekten değil mi? Söylüyorum adam gene inanmıyor. 140 sene önce var. Bu Ne kadar erkek mazhar ki o zaten şey, yani. şey o evet. şey Mantık mantık şeyinde var biraz. <gülüyor> Benim babam iyi yani adammış o da şimdi. Yanar ya. Kim babam mı? Yara tamam dedi. Buyurduk. Ver mayın torpido ölmüyor. Bu bir tribot. amdik ve şeden la ilah illallah ve estağfiruke ve töblik.